Merhaba ben Fatih Bu ikinci podcast denemem Daha önceden Bahadır İçer'le bir podcast denemem olmuştu Bu podcastte istekir ağacımızın 13 yaşındaki Mustafa ile sohbet ettim kaydı yaklaşık 3 ay önce Gerçekleştirdim fakat ancak yayınlayabiliyorum ee, Mustafa küçük olduğu için Bazen benim dilimden Bazen de benim dilimden konuştu Bakalım beğenecek misiniz Anlat bakalım ne yapıyorsun ne ediyorsun ha? Oturuyorsun öyle mi bunu, o ses kaydediyor Senin sesini kaydedecek Birazdan sana dinleteceğim Tamam mı? Abone O Orası Düğmesi bunun Bunu açıp kapatmaya yarıyor Orası da ip var orada İp bağlıyorsun oradan Boynuna asıyorsun kulağına takıyorsun Bir şeyler yapıyorsun yani Babanına mı? Efendim? Ba. O senin. O senin Anlamadım. Çanta. Çantayı boynuna mı takacaksın? Hı hı. Takmayacaksın. Ne yapacaksın? Oynayacaksın. Çantayla oynanmaz ki ama. Bak ne? İşte bununla da ses kaydediyoruz. Radyo dinleniyor bununla. Bu Ya Allah Allah. Onunla da kablo var oradan. Kablosu takılıyor oradan bilgisayara takıyorsun. İçinden bir şeyler yapıyorsun. Bir şey bir şey yapıyorsun. Abaca bu ne? Orası da şeyi. Ekran. Oradan bakıyorsun. Ne yapıyor? Bu, bu ne? Camı yazıyor. Efendim? Camı yazıyor. Evet. Camı yazıyor. Abaca bu ne? Abaca ne? Abaca ne? Bu ne? Ya dur işte. Orasından pil koyuyorsun. bunun bu ne? Orada da ip var, kulağına takıyorsun böyle kulağından dinliyorsun. Ben sorayım şimdi sana. Bu ne? Kalak. Bu ne? İste. Efendim? İste. Üstlük. Hı. Üstlük. Kazak. Kazak. Sen çok. Bu. Bu ne? Da. Don. Bu ne? <gülüyor> ya her şey bu. sen niye her şey bu ne diyorsun bir dakika şimdi gel gel Mustafa gel gel sen niye sen çok meraklı melaat olmuşsun bu aralar ha? niye bakayım niye her şeyi bu ne bu ne bu ne bu ne diyorsun ha abaca sinak bunda var Anlamadım bunda sinak var orada benim orada benim ne var? Bunda senin hak var. Bir daha tekrar et bakayım, anlamadım ki. Bunda senin hak var. Bunda senin hak var. Bunda senin ne var? Onda senin hak var. Tırnak. Ha, ha bu si Bunda senin hak var. Seni yiyeceksin. <Gülüyor> ha, anlamadım ki gene <Gülüyor> ya, ya, ya, ya, ya. Bu ne Ya Allah Allah Sabahtan bunları anlatıyorum ama bu ne bu ne, ne? Onu da senin sesini kaydediyorum Ne diyorsan onu kaydediyor bu şimdi Tamam mı Bu ne bu ne, bu ne diyorsun ya Onları hep kaydediyorum Tamam mı Abaca bu Abaca, ha Abaca acaba mı demek bir dakika bir dakika. Acaba abaca, abaca acaba mı diyorsun sen orada? Bana. İşte burada kaydediyorsun burada yazısı var, tamam mı? Senin sesini kaydediyor. Bana. Abaca. Abaca bu ne? Oynama mı? Abaca. Buna oynamak. Bunu oynamak yok zaten vermem oynamam için pil lan var mı? Pili var içinde. Taktım ya biraz önce. Sen ne zaman okula gideceksin bakalım? Büyüyeceğim. Büyüyeceksin o zaman mı gideceksin? Onu yakalayacağım. O kim? Mehmet mi? Abi. Efendim? Abi. Abi. Hı. Mehmet abi mi yakalayacaksın? Hı. Mehmet senin neyin? Tamam, Kel soyadı. Bana. O, o çiçek evin içinde. O da yaprakları. İyi ya, iyi yapacak. Yapacak değil, yaprak. Söyle bak. Ya. Efendim? Ya, iyi ya. Yiyon. Hı. Yenilmez o. İkanıyor. Yıkanıyor. yıkanmıyor da onu, onun su konuluyor ona. Abacığım bana. O saat. Abacığım. <gülüyor> Abacığım bunda boru var mı? Öyle ne? Onda boru var mı? Boru yok. Onda bizim evde soba yok. Bu da. Soba olmadığı için boru da yok bacı. Bacayı gösteriyorsun mesela. Bacı. Babacığım. <gülüyor> baca o. Eğer yemem. burada soba olsaydı, soba olsaydı burada or oraya boru konulacaktı, oradan duman gidecekti dışarı. Gidiyor. Gidiyor evet. Ben ona yemek şimdi. Abacabınlar. O gece lambası. Diyor. Hangisi? Lambanın bu tarafındakini mi? Ha, ha. Öbür tarafındakini? Yuvarlak, ufak bir şey. Onu mu diyorsun? Hı. Orada elektrik şey var. Kabloları var orada. İstiyor. İyiyor. İst İyiyor mu? İyme. İstiyor mu? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. İyme. Yemen onu Onda elektrik var Evet elektrik var Dokunursan ne yapılır? Ne yapar elektrik Elektriğe dokununca ne yapıyor Işığı yakıyor bizimki. Işığı yakıyor Tamam Bizimki de düğmesine dokununca ışığı yakıyor Ama elinle böyle dokunursan ne yapar Biliyor musun Hı. Biliyor musun Elim yanmaya Elin yanmaya başlar Elini cız yapar böyle, Titrersin Ya Ben korkmuyor Korkmuyorsun değil mi? Aferin sana Ondan Elektriğinden kaçıyor. Elektriğinden kaçıyorsun Dokunmuyorsun öyle mi? Hı. Tamam aferin sana Büyüyünce ne olacağım? Okullar gideceğim. Okula gittikten sonra, okulu bitirdikten sonra? Bunun gibi alacağım. Onun gibi alacaksın öyle mi? Hı. Benim MP3 giderim gibi. Hı. Ama bunun gibiler o zaman çok eski olur. Yenisini mi alırsın o zaman? Hı. Yenisini çok para kazanacağım peki. Benim param var. Öyle mi? Hı. Kaç param var? Ben. Beş yüz. Parayı kazan. Parayı? Aferin be, vereceğim anneme, babama vereceğim, annemden de vereceğim. Parayı kazanacağım annene, babana, Mehmet'in vereceksin Öyle mi? Hı Aferin sana ya. Ne iş yapacaksın peki? Ben alacağım kendim. Kendin alacaksın. Gideyim bana alaba aşağıya ineyo ufada ya gidiyor araya araba galiba alaba gidiyor anne kim gidiyor anlamadım ki araba araba gidiyor arabayı kim götürüyor ben götürüyorum he sen büyüyünce para kazanacaksın. Araba alacaksın öyle mi? Hı. Tamam yakışır. Şşş, şş, yakışır. Bana yakışır araba. Evet sana araba yakışır. Aferin. Biniyor. Peki beni de bindireceğim o arabaya? Ben kendim ya Kimleri bindireceksin o arabaya? Ben bineceğim. Şimdi de kimleri bindireceğim? İkisini sene binde. C. hangi ikisini kimleri yani? Babamı. Babamı. Annemi. Mama demi. Memedini. Peki de, deden dedenle babaanneni de bindirecek mi? Anneannemi. Bindireceğim. Onu. Süreceğin On, arabaya da. Hı. Peki ayağın frene yetişmezse gaza yetişmezse ne yaparsın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Biteceğim. Efendim? Çarpacağım. Çarpacağım. Hı. Ayağın freni yetişmezse çarpacaksın öyle mi? Hı. Kaza araba, çar çarkıyor. araba çarpıyor. Çarkı Şak araba çarpıyor. Çarpıyor. Çarpıyor. Söyle Hı, Arabanın radyosundan mı? Hı. Şarkı söylüyor. Anne arabanda diyor. Anne arabanda diyor. Hı. Hı. Söylüyor. Söylüyor. Ben de gidiyorum. Ben, ben işe gidiyorum. Sen işe gidiyorsun. Hı. Aferin. Babam da gidiyor. Babam da gidiyor. Sen de işe gidiyorsun Mehmet de işe gider mi o zaman? Gidiyor Ardıyor beni Sonra başka? Başım Gide... Gidecek Başın? Başım gidecek Başın gidecek Hı. Nereye gidiyor başın? sesi ya. Deşerdi Ben köpekten ısırdı koştu. Köpekten ısırdı koştu. Bodan cage. Peki şimdi bak ben bu ses kaydettiğim ses var ya hani kaydediyorum dedim ya konuşmamızı. Anne bunda var. Ha onun içine kaydediyorum ben şimdi. Ana bunda var. Tamam bunda var. Peki bu bizi dinleyecek olanlara ne diyeceksin? Bir şey diyecek misin? Bir mesajın var mı? Var. He, ne diyeceksin? Radyo alca. Radyo alcan başka. Başıma takca. Başına takca. <gülüyor> Tamam, o da güzel. Başka? Başka. İpsi alacağım. İpi ne alacağım? Onu alacağım. Onu Tamam. Çok güzel şeyler söylüyorsun biliyor musun? Ana alacağım. Ana alacağım. Onu alacağım. <gülüyor> Onun Evet. Ana kolana yap takıyor. Heh, kulağına takıyorsun, dinliyorsun. Peki söyle bakayım Fatih abimi dinlemeye devam edin. Fatih dinlemesi. Ee, teker teker söyleyelim istersen. Fatih abime. Teker abi. Fatih abimi Fatih abe. Dinlemeye. Teker. Yok tekeri söylemeyeceksin. Fatih abimi dinlemeye Fatih abi. Dinlemeye Dinlemeye Devam edin Devam edin Devam edin Devam Devam edin hani yürümeye devam edersin ya devamlı yürürsün Ya da oyun oynarsın oyun oynamaya devam edersin Araba gitmeye Evet tamam araba, araba. D -d -d -d -d araba <gülüyor> araba durur araba durdu zaman gitmeye devam etmez <gülüyor> durur araba gitti zaman da gitmeye devam eder. Ben alakoyma geliyor anne. Ayakkabıların o kocaman adam oldun diyorum sana inanmıyorsun Ayakkabılarını ayakkabıların kocaman diyorsun. İş alakoyse diye ne ya işler ne? Kocaman. Kocaman. Işığı mı yanıyor ayakkabını? Oo. Kim aldı ayakkabıyı sana? Anne aldı. Annen aldı. Çok para verdi mi? Vidi. Vidi. Ben kendimi giydim. Kendin giydin. Tamam. Gide. Hadi bizi dinleyenlere bir bay bay de. Allah'a ısmarladık da. Bay bay. Allah'a ısmarladık da. Asam Allah'a ısmarladık. Geçek. Ya bir daha söyle hadi. Allah'a asmaladık. I am click Anlamadım. Ben de. Ben. <gülüyor> hadi bay bay. Hadi bay bay de bir kere. Bay bay. bay, bay.